Alhamdulillah wahdahu. As-salatu salamu ala man la nabiyya ba'dahu. Imam Muhammad ibn Abdil Wahhab rahimahullah. Kitabut Tawhid'ten ulaştığımız yerde diyor ki: "Bab ma ja'a fi himayatil Mustafa" sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin himaye etmesiyle alakalı varid olan şeyler Himaye-i Mustafa Cenabet-i Tevhid Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid yönünü tevhid tarafını muhafaza etmesine etmesiyle alakalı varid olan şeyler وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيْقٍ يُوْصِلُ إِلَى الشِّرْكِ Ve şirke götürecek, şirke ulaştıracak bütün yolları tıkamasıyla alakalı varit olan rivayetler, şeyler. <gülüyor> Diyor ki Imam Muhammed İbn-i Abdülvahab Rahimahullah, Babu ma ca'a fi himayetil Mustafa Cenab-ı Tevhid, وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيْقٍ يُوْصِلُ إِلَى الشِّرْكِ Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid yönünü himaye etmesi ve şirke götürecek bütün yolları tıkamasıyla alakalı varit olan şeyler. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vasfıdır. Mustafa seçilmiş, ihtiyar edilmiş, istifa edilmiş demek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vasfıdır. İmam Rahimahullah bu babın altında zikredeceği naslarda aslında bundan önceki üç babın tekmilesi mahiyetindeki olan bu babta bir ayeti kerime, bir hadis ve bir eser aktaracak. <gülüyor> Diyor ki İmam Rahimahullah ve kavlillahi teala ve Allah teala'nın şu buyruğu. Yüce Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor diyor ki: "Lekad akum rasulun." Andolsun ki size bir resul geldi. "Min enfusikum." Sizin içinizden. "Azizun aleyhi ma'anittum." Sizin sıkıntıya uğramanız onun ağırına gider. "Harisun aleykum" size karşı çok hırslıdır. Bil müminin rauf ve rahim. Müminlere karşı da rauf ve rahimdir. Allah Tebaarık ve Teala diyor ki: Laqad jaa akum rasulun. Andolsun ki size bir rasul geldi. Size bir rasul gelmiştir. Bu mesele kardeşlerim bize bir rasulün gelmiş olması tasdik ettiğimiz, iman ettiğimiz, Allah Tebâreke ve Teâlâ'nın emirlerini ve yasaklarını bize tebliğ eden, bize semanın haberlerini getiren, Rabbimiz Subhanahu ve Teâlâ'nın razı olduğu, hoşnut olduğu şeyleri ve onun öfkülenip gazaplandığı şeyleri bize haber veren, bize yolumuzu nasıl bulacağımızı öğreten bir Resul geldi. Bu meseleyi anlamak, Kişinin bu meseleyi idrak etmesi, kavraması, onun bir sürü problemden, bir sürü müşkilattan kurtulması anlamına gelir. Yani bize bir Resul geldi. Allah tebareke ve teala bizi yarattıktan sonra, kendi halimize bırakmadı. Hakkı hidayeti bulmak için, yolumuzu bulmak için, Bizleri fareler gibi deneme yanılma yöntemiyle yolumuzu bulmaya terk etmedi. Rabbimiz tebareke ve teala karanlıklar içerisinde bizi kendi halimize bırakmadı. Bize bir Resul gönderdi. O Resul bize geldikten sonra kardeşlerim madem ki bize bir Resul gelmiş biz de ona iman ediyor, onu tasdik ediyoruz. Bize bu Resul geldikten sonra Resul Sema'nın haberlerini Rabbimizin haberlerini bize getirdikten bildirdikten sonra artık bizim bundan sonra hiç kimsenin fikrine görüşüne felsefesine ihtiyacımız yoktur. Bize bir Resul gelmiş. Bizim putperest pagan Yunan filozoflarının felsefelerine ihtiyacımız yoktur. Bize bir Resul gelmiş. Hiç kimsenin rüyasıyla, keşfiyle, ebcetiyle, ilhamıyla işimiz olmaz. Allah tebareke ve teala bize bir Resul göndermiş. Yolumuzu aydınlatacak. Hayatımızda kendimize onların tabirleriyle dünya görüşü olarak belirleyeceğimiz fikirlere, ideolojilere, bu fikirleri düşünen düşünürlere, ideologlara ihtiyacımız yoktur. Kişi kendisine bir Resulün geldiğine iman ettikten sonra bunları anlaması, bunları kavraması icap eder. Bunları anladıktan, bunları kavradıktan sonra da o Resulün yoluna temessük eder. لَقَدِ <gülüyor> جَاءَكُمْ <gülüyor> Bu demek. Bize bir Resul gelmiş. Kendi kendimize değiliz ki yani. Bu ayeti kerimede Allah Tebâreke ve Teala o Resulün şu vasıflarından bahsediyor. Min Bu Resul bize kendi içimizden gelmiş. Bizim cinsimizden, insan cinsinden veya Araplara hitap yapılıyorsa Arapların iç içerisinden. Allah tebareke ve teala bize Rabbimizin ayetlerini okuyan öğreten, hikmeti bize öğreten, bizleri temizleyen, teskiye eden, arındıran ve bize bilmediklerimizi öğreten bir Resul göndererek bize ve bütün müminlere Lutuf ve ihsanda bulunmuştur. Rabbimiz tebareke ve teala diyor ki لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ Allah aralarından kendilerine bir rasul göndererek müminlere ihsan etmiştir. Min أَنْفُسِهِمْ Bu resul onların kendi arasında. يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ Onlara Allah'ın ayetlerini okuyan... Ve yüzekihim ve onları tezkiye eden, temizleyen, arındıran ve yuallimuhumul kitabe vel hikme onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir resul. Ve inkanu min qabl <gülüyor> min qabli li dalalin mubin. Halbiki onlar bundan önce ap açıklık ap açık bir sapıklık, ap açık bir dalalet içindeydiler. Bizler de kardeşlerim pek çoğumuz Allah Tebareke ve bize gönderdiği bu Resul'ün mesajını bilmeden önce. <gülüyor> onun getirdiği tevhid ile karşılaşmadan önce. Ap açık bir sapıklık içindeydik. Hatta hayvan sürüleri gibiydik. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın hakkından habersizdik. Onun neylerden razı olduğunun, neylerden hoşnut olduğundan habersizdik. Rabbimiz neye öfkelenir? Bunlardan habersizdik. Allah bize bu Resul'ü göndererek ve bu, bu Resul'ün getirdiği dini öğrenmeyi, anlamayı bizlere muvaffak ederek bizlere lütuf ve ihsanda bulundu. Allah tebaleke ve teala'nın kardeşlerim, bizlere gönderdiği Resul'ün bu ayetteki vasfı şöyle Azizun aleyhime anittum Bizim sıkıntıya girmemiz Bize meşakkat verecek şeyler. Bir şeyin bizi zora sokması onun ağırına gider. Ümmetine olan şefkatinden ve merhametinden dolayı. Bize olan düşkünlüğünden dolayı yani. Harisun <gülüyor> aleykum da bu demek. Sizin üzerinize hırslıdır. Yani size düşkün bir Resul. Müminlere karşı da şefkatli ve merhametlidir. Bu ayeti kerimeyi burada zikretmesi müellifin İmam Rahimahullah'ın şu sebeple. Evsafı bu olan Rasul. Bize gelmiş evsafı bu olan Rasul. Bizim bir sıkıntıya, bir tehlikeye girmemiz kendisinin ağırına giden, üzerimize düşkün olan, bize şefkatli ve merhametli olan bu Rasul. Bize dinimizde ve dünyamızda İhtiyacımız olan her şeyi öğreten bu Resul bizim için en tehlikeli olan şeyin yani şirkin de açık seçik ana hatlarıyla herkesin anlayacağı bir şekilde beyanını tasvirini suretini bize yapmış bildirmiş. Ve bizden önceki ümmetlerde olduğu gibi bizim ümmetimizde de aradan zaman geçer de insanlar bunu unuturlar diye en uzak ihtimallerde bile o şirke götüren yolları tıkamıştır. Evsafı böyle olan Resulün böyle yapması icab eder. Ebu Zer radıyallahu anh'u diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bıraktığında gökte kanatlarını çırpan kuştan dahi bize bir ilim bir haber verdi. Müşrikler veya Yahudiler Selman al farisi radiyallahu anhuya istihfaf ederek alaya alarak peygamberiniz size her şeyi öğretti. Hatta tuvalete gitmeyi bile öğretti. Değil mi deyince Selman radiyallahu an, dedi ki ecel elbette öyle. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize tuvalete gitmeyi de öğretti. Tuvalette bize kıbleye karşı önümüze arkamıza dönmekten nehyetti. Sağ ellerimizle istinca etmekten nehyetti. Kemiklerle veya hayvan pisliğiyle istinca etmekten nehiyet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere eşlerimizle nasıl münasebet kuracağımızı dahi öğretti. Evsafı bu olan. Bunları bile bize öğreten Resulün aleyhi efdalü salatu vesselam. Ümmeti için kıyamet gününe kadar gelen bütün insanlık için ki hepsi onun ümmetidir. Aradan zaman geçtikten sonra ilim unutulduktan sonra çok uzak ihtimallerde bile günün birinde kendilerini kendileri için en tehlikeli şey olan şirke götürecek yolları da muhakkak ne yapmıştır? Kapatmış ve tıkamıştır. Bu ayetin bu babının altında zikredilmesinin sebebi bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim bizlere Allah'a yaptığımız secdeleri Yüce Rabbimiz Allah tebareke ve teala önündeki kıyamımızı rükûmuzu, secdemizi yani namazımızı güneşin doğduğu tam tepede olduğu ve battığı vakitlerde yapmaktan nehyetmiş. Sabah güneş doğarken öğlen tam tepedeyken ve akşam güneş batarken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize, Rabbimize secde etmeyi yasaklamış. Bildiğiniz bu fıkıhta geçen kerahat vakitleri, namazın kılınmasının mekruh olduğu vakitler. Bu vakitlerde bu namazın nehyedilmesinin sebebi de yine, o vakitlerde güneş doğarken, tepedeyken ve batarken ona ibadet eden kimselere zahiri surette bile bir benzerlik Muşabehet olmasın diye. Hele bir düşünün. Yani hangi Müslümanın aklına Allah için kıldığı namazda secde ederken, rükû ederken hangi Müslümanın aklının kenarından doğan güneşe veya tepedeki güneşe veya batmak üzere olan güneşe de o secdeden ve rükûden bir pay vermek gelir? Böyle bir Müslüman tasavvur edebiliyor musunuz? Yani rükû, rükû ederken, secdeye ederken İyi, tam denk gelmişken bir de bari şu güneşe hüküye edeyim, secde edeyim desin. Böyle bir ihtimal bile, yani bizim bizim zihinlerimizde, tasavvurlarımızda ihtimal bile değilken, ihtimal bile değilken, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bunu bile yasaklamış olması, işte onun tevhid yönünü muhafaza etmesi ve şirke giden bütün yol ve gedikleri tıkamasının en belirgin, Ve en mübalağalı örneklerindendir. Bu uzak ihtimallerde bile şirkin yolunu tıkayan, bu gedikleri tıkayan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, önceki ümmetlerin de şirke düşme sebebi olan esas meselede, insanların salihlerin, velilerin ve peygamberlerin kabirlerin kabirleri sebebiyle fitneye düşmesinden endişe ederek, birçok suretle, farklı farklı üsluplarla, Konuyu dönüp dönüp dolaştırıp oraya getirerek kabirler hakkında kişi insanların şirke düşmesini kabirlerin tazim edilmesinin onları şirke götürmesini de tıkamıştır. Bundan önceki üç bapta bu mesele ile alakalı pek çok ayrıntı zikrettik. Diyor ki İmam Rahimehullah An <gülüyor> Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kale Abu Hureyre radiyallahu anh dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu La tecaalu buyutekum kuburan Evlerinizi Kabir haline getirmeyin Ve la tecaalu kabri iden. Benim kabrimi de Bayram yerine çevirmeyin Ve sallu aleyye Bana salat edin fe inna salatekum tebluguni haythu kuntum. Siz nerede olursanız olun salatınız bana ulaşır. Rawahu Abu Davud bi isnadin hasan wa Bu hadisi hasan bir isnatla Ebu Davud rivayet etmiş, ravileri de sika kimseleriymiş. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste La tec'alū buyūtukum qubūran. Evlerinizi kabre döndürmeyin. Evlerinizi mezarlıklara çevirmeyin. Evlerin mezarlığa çevirmesinin manası şudur. Sahih'ain'de gelen bir hadis sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: min salâtikum fī Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılın. Ve lâ kuburan Oraları Kabristanla mezarlara çevirmeyin. Yani evlerin mezarlara çevirmemesi nasıl olacakmış? Oralarda namazların bir kısmını da oralarda kılarak. Peki bunun kabristana çevirmemeyle, kabristan olmamayla ile ne? Demek ki kabristanlarda namaz kılınmayacağı, mezarların namaz kılma yeri olmadığı, insanların zihninde belli beyan bir şeydi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi. Yani nasıl ki sizler kabristanlarda namaz kılmıyorsunuz, kabirlerde namaz kılınmayacağını biliyorsunuz. Öyleyse kabirler namaz kılma yerleri değildir ya, siz de evlerinizi oralarda kabristanlarda namazı terk ettiğiniz gibi terk ederek evlerinizi mezarlığa çevirmeyin. Yani sahabe indinde mesela açık bey indi. Böyle olduğu için... Onu söylerken bu izahata gerek yok. Evin, evini kabre çevirme. Yani nasıl? Nasıl ki kabirde namaz kılmıyorsan evde de namaz kılmadığın zaman orayı kab kabre çevirmiş olursun. Peki kabirde namaz kılınmayacağı? E, bu zaten belli beyan bir şey. Bu zaten Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'in farklı üsluplarla, farklı yollardan defalarca beyan ettiği bir şey. Birazdan zikredeceğiz. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Demek ki kabirler Namaz kılma yerleri değil. Evlerde de namaz terk edilirse namaz kılma yeri olmayan kabirler gibi olurlar. Sonra diyor ki وَلَا تَجْعَلُوا qabri اِيدًا Benim kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bayram yeri demek veya bayram demek İd kelimesi Arapçada عَادَ يَعُودُ dönmek fiilinden Türetilmiş bir isim. Dönüp gelen, durmadan dönüp dönüp gelen, dönüm, dönüp gelinen yer veya biz de diyoruz ya yıl dönümü. Bu dönüm hep bu dönmekten geliyor. İster zamanla ister zaman ister bir mekan olsun. Dönüp dönüp gelinen her yere ve her zamana id yani bayram denilir. Biz eğer zamansa buna bayram diyoruz. Veya Türkçeleştirdiğimiz şekilde yıl dönümü diyoruz. Çünkü her yıl ne yapıyor o dönüm? Dönüp dönüp geliyor. Eğer burası mekansa dönüp dönüp gelinen yerlere deniliyor. Biz onlara mesela panayır yeri diyoruz. Yani bayram demek hem bazı zamanlara hem bazı yerlere verilen isim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabrimi bayram yapmayın, bayram edinmeyin derken işte bu Dönüp dönüp gelinen yer haline, mekan haline getirmeyin. Dönüp dönüp gelinen yer ve mekanı kastederek böyle söylüyor. Kabrimi bayram yeri edinmeyin. Gelip gelip kabrimin başına toplanmayın. Orayı insanların her sene, her ay, her hafta artık hangi dönümse o, dönüp toplandıkları bir panayır yeri haline getirmeyin. E nasıl salavat getireceğiz? Diyor ki sallu aleyye bana salavat getirin fe inne salatekum tebluğuni haytikuntum. Siz nerede olursanız olun getirdiğiniz salatlar selamlar bana ulaştırılır. Allah tebareke ve teala'nın inne lillahi fil ardi. Allah'ın yeryüzünde gezen dolaşan seyahat eden melekleri vardır. Yubelliğuni an ummeti esselam bana ümmetimden selamları ulaştırırlar. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri namazgah edinmekten oralarda namaz kılmaktan yasakladı. Bu hadisin başında zikredilen geçen derslerde bununla alakalı çok konuştuk zaten. Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka bir yolun da önünü tıkamak için diyor ki benim kabrimi bile dönüp dönüp toplanılacak bir bayram yeri haline getirmeyin onlar hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabri bir fitne sebebi olur diye endişe ettiği için. Hadisin manası çok açık elhamdülillah. Zahir de. Hani dedik ya önceki hafta. Yüce Allah tebareke ve teala kudretinin ve insanlar üzerinde, mahlukatı üzerinde tasarrufunun mutlak kemaliyle bazılarının kalplerini öyle döndürmüş ki İsimlerinin başında profesör yazan bazı ilahiyatçılar korkarım selefiiliğe intisap eden bazılarının ehli sünnet alimi olarak saydığı bazı ilahiyatçılar <gülüyor> bu hadisi şerh yazmışlar bu hadiste diyorlar ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirini bayram edilmekten yasakladı nehiyet. Şöyle şerh etmişler, Demişler ki yani nasıl ki nasıl insanlar kabirleri sadece bayramlarda senede bir defa ziyaret ediyorlar ya benim kabrimi de öyle senede bir defa gelip ziyaret edilen bir yer haline getirmeyin. Her zaman benim kabrime gelin. <gülüyor> şaka, şaka gibi değil mi? Şaka gibi değil mi? Vallahi şaka gibi. Bunu, bunu, bunu gözümüzle görmesek birisi aktarsa tasdik etmeyiz yani. Yani insan şerh eder anlamı çarptırır saptırır ama insan anlamı tamamen terfine ancak böyle bir maharetle çevirebilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabrime her zaman gelmeyin toplanmayın oraya demek için söylediği sözü kabrimi ara sıra gelinecek bir yer haline getirmeyin her zaman geline çevirmek ancak böylesi bir maharetle olur. Böyle demişler. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana salat getirin. Salatınız nerede olursanız bana ulaşır. İmam Rahimahullah'ın serdettiği eser Ali İbnül Hüseyin Ali İbnül Hüseyin'den aktarıldığına göre Ali İbnül Hüseyin Ali İbni abi Talib'in oğlu. Yani Ali İbnül Hüseyin İbni Ali ibni Ebi Talib. Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin'in oğlu olan Ali. Anladınız mı? Hazreti Ali'nin oğlu olan Hüseyin'in oğlu olan Ali. Zeynel Abidin lakaplı bu Ehli imamı. ehlibeytin büyük imamlarından Zeynel Abidin lakaplı Ali İbn Hüseyin. Diyor ki ennehu ra'a raculen. Bir adam gördü. Yeci'u ila furcetin kânet inde kabrin nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin yanında bulunan bir aralık, bir boşluğa gelip gelip giren bir adam gördü. Kabrin yanında bir aralık, bir boşluk bir yer varmış. Oraya gelip giren bir adam gördü. Fe yeduhulu fiyha fe Adam gelip oraya giriyor ve orada dua ediyordu. Fenehâhu. <gülüyor> Ali İbnül Hüseyin yani Zeynel Abidin onu böyle yapmaktan nehiyet? Ve kale, ona dedi ki, elâ uhaddithuke hadithen sana bir hadis anlatayım Semi'tuhu min abi O hadisi babamdan duydu. Babası kim? Kim? Hüseyin. Semi'tuhu min ebi. Onu babamdan duydu. Yani Hüseyin'den. An ceddi. O da bana dedemden aktarıyor. Dedesi kim? Hüseyin. Ali. İbn Ebi Talib radıyallahu anh. An-Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor ki: "Enhu kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "La tetekhidu kabri 'îdan. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Ve la buyutu kum kuburan. Evlerinizi de mezarlıklara döndürmeyin. Ve sallû aleyye. Bana salat ketirin, Fe inne teslîmekum yebluğuni haythu kuntum." Nerede olursanız olun selamınız bana ulaştırılır. Selamınız bana iletilir. Yani bu Beyt imamı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabri yanında gelip Allah'a orada dua etmeyi kasteden kişiyi yaptığı bu işten yasaklıyor. Kabre gelip Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yalvaran değil. Gelip ondan şefaat isteyen değil. Kabrini tavaf eden değil. Kabrine ruku eden, kabrine secde eden değil. Abartıyorum mu sanıyorsunuz? Allah'ın mübarek ismine yemin olsun bu gözlerimle bunları yapanların hepsini gördüm. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini tavaf edenleri de gördüm. Kabre doğru, kabre doğru olunca kıble arkada kalıyor yani. ruku edenleri de gördüm. Vallahi kabre doğru dönüp, kıbleye arkasına dönüp kabre secde edenleri de gördüm. Ali İbnül Hüseyin'in yasakladığı adam bunlardan hiçbirisi değil. Kim? Kabrin yanına gelip, Allah'a orada dua etmeyi kasteden adam. Ali İbnül Hüseyin radıyallahu anh, onu bundan nehyediyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrimi bayram yeri edinmeyin hadisiyle istillal ederek. Yani o da hadisi bizim gibi anlamış. Bu profesörler gibi değil. Yoksa ona şöyle söylemesi gerekirdi. Senede bir defa gelinecek yer mi burası? Her zaman buraya gelmen lazım. Her zaman duanı burada yapman lazım. <gülüyor> Diyor ki, ''Ravahu fil muhtara'' <gülüyor> ''Muhtara'' isimli kitapta rivayet edilmiştir bu hadis. Bu kitap ''El-Ahadith El-Muhtara'' isminde. ''Ziyauddin <gülüyor> El-Maktisi'' <gülüyor> isimli büyük bir alemin derlediği yazdığı bir kitap. Buna benzer başka bir rivayet daha var. O rivayet de el Hasan İbnü'l Hasan İbn Ali İbn Ebi Talib'tir. Bu da Hazreti Ali'nin diğer oğlu olan Hasan'in oğlu Hasen'den geliyor. Öbürü Hüseyin'in oğlu Ali. Bu Hasen'in oğlu Hasan. O da oğlunun ismini Hasan koymuş. Yani Hz. Ali'nin iki oğlu. Birisi Hüseyin. Şimdi okuduğumuz eser... ...onun oğlu Ali'nin sözü. Şimdi okuyacağımız eser... ...Hazreti Hasan'ın oğlu... ...Hasan'ın sözü. Yani ikisi de bunların... ...Ali radıyallahu anhunun... ...yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin... ...torunları. Ehli Beyt'in büyük imamları. Tale Süheyl ibni Ebi Süheyl. Süheyl ibni Ebi Süheyl isminde... ...birisi şöyle anlatıyor... Raani al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib'in oğlu Hasan'ın oğlu Hasan beni gördü. 'Inda kabr qabr kabrin yanında. Hangi kabrin? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin yanında. wahu ve huwa fi bayti Fatime yet'asha. Fatıma radıyallahu anha'nın evinde Akşam yemeği yerken beni gördü ve beni de çağırdı. Fatıma onun neyi oluyor? Neyi oluyor? Ne oluyor? oluyor? Fekale, dedi ki Helumme ilal aşa Buyur dedi. la uriduhu Dedim ki istemiyorum. Fakale dedi ki Mali arake indel kabr Seni neden kabrin yanında görüyorum? Seni neden kabrin yanında görüyorum? Fakultu dedim ki: "Sellemtu alennabi." Nabi sallallahu aleyhi ve selleme selam ver. <gülüyor> Fakale dedi ki: "İza dıhaltel mescide fesellim. Mescide girdiğin zaman selam ver. Sümme sonra dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu La tettehidu kabriiiden Kabrimi bayram yeri yapmayın Ve la tettehidu buyutekum mekabir Evlerinizi de kabristanlığa çevirmeyin Ve sallu aleyye, bana salavat getirin Fe inna salatekum tebluğuni haythu ma kuntum Siz nerede olursanız olun salavatlarınız bana ulaştırılır dedi. La'anallahul yehuda vel nasara Allah hristiyanlara ve yehudilere lanet etsin. Ittehazu kubura enbiyaihim mesacid. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler dedi. Ma entum. Sonra dedi ki Hasan. İbnül Hasan. ibn Ali İbni Ebi Talib. Ma entum bil Endülüs illa سَوَى Bu konuda sizinle ta Endülüs'te olan adam arasında bir fark yoktur. Hangi konuda yani? <gülüyor> Salat ve selamın ona ulaştırılması konusunda. Yani sen kabrin yanına gelip söylediğin zaman da Endülüs'teyken ona salavat getirdiğinde de senin salatını ve selamını ona tebliğ eden melekler var. Bu konuda kabrin başında olmayla Endülüs'te olma arasında bir fark yok. Endülüs neresi? Endülüs İspanya. Bunun arasında bir fark yok dedi. Şeyhülislam ibn-i kardeşlerim diyor ki فَنُظُرْ هَذِهِ sünne. Şimdi bu sünnete iyi dikkat edelim. Yani bakın Ehlibeyt imamlarından iki imam kabrin başına gelmiş dua eden veya selam vermek için kabrin başını taharri eden bu iki kimseye reddediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Kabrimi bayram yeri edilmeyin sözünden dolayı. Şimdi bu sünnete iyi bakalım. Keyfe mahracuha min ehli medine. Bu sünnetin çıkış yeri mahreci ehli medinedir. Medine ehli. Yani bu iki ehli beyti İmamo'da neredeler? Ehli medineler. Medine halkındadır. <gülüyor> Ve ehlil beyti. Ve ikisi neredenler? İkisi de Ehl-i Beytten. Ellezine <tik> min Resulillahi kurbun nesebi ve kurbudda. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Hem neseb <tik> yönüyle hem de ikamet yönüyle yakın olan bu iki kişiden çıkmış bu sünnet. Hem onun neseb olarak ona yakınlar hem de ev bark ikamet olarak ona yakınlar. annahum ila ذَٰلِكَ ahwaj, Çünkü onlar Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nesep olarak ve ev olarak daha yakın olmaları sebebiyle bu sünneti bilmeye daha çok muhtaçtırlar diğerlerinden. Neden? Her gün kabrin başındalar. Medine'de oturuyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nesepleri de yakın onun torunları. Öyleyse kabirle alakalı bir hükmü bilmeye onlar Bağdat'takinden, Endülüs'tekinden, İstanbul'dakinden daha fazla muhtaçtırlar. Bu sünneti bilmeye. لِأَنَّهُمْ اِلَى ذَٰلِكَ أَحْوَجُ مِنْ غَيْرِهِمْ فَكَانُوا لَهُ adbat. <أَضْبَط> Bundan dolayı da bu sünneti en iyi zapt edenler onlardır. Anladınız mı bu sözü? Yani bu, bu rivayetlerden anlaşılan şey budur. Onlar Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nesep olarak da, ikamet olarak da, en yakın oldukları için onun kabriyle alakalı takınılması gereken tavrı öğrenmeye en çok muhtaç oldukları için bunu en iyi hıfzeden, zapt edenler de kesinlikle ve kesinlikle onlardırlar. İşte bu iki imam, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini bayram yerine çevirircesine dua etmek için, salavat getirmek için her fırsatta oraya toplanan kimseleri aleyhissalatü vesselamın bu sözüyle diyorlar, yasaklıyorlar. İşte bu sünnetin mahreci de Ehli Medine, Ehli'l-Beyt, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in torunları. İşte kardeşlerim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize gönderilen Rasul Bu şekilde tevhid yönünü muhafaza etmiş, tevhid tarafını himaye etmiş, şirke götürecek bütün yolları tıkamış. İnsanları şirke düşürecek sebeplerden en büyüğü ve en yaygını olan kabirler hususunda gayet titiz davranarak farklı farklı üsluplarla konuyu bir oradan bir buradan bazen nehyederek bazen yapana lanet ederek beyan etmiş açıklamış olduğu halde Allah ve Teala ve Teala'nın kevni kaderi gereği Bu ümmet içerisinden bazıları Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini, bu sünnetini bildikleri ve gördükleri halde işi işte bu profesörlerin yaptığı gibi tam tersine çevirmişler. Sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri mescit edinme edinmeyenlere lanet etmiş. Yapılan, uygulanan bu şey bu değil mi? Sanki kabirleri mescit etmeyenlere lanet etmiş ki hiçbir kabir türbe mezar bırakmamışlar, üzerine mescit yapmışlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sanki kabirlerin üzerine bina etmeyi emretmiş. Aksini yasaklamış. Sanki böyle yani uygulamaya baktığımız zaman. Allah tebareke ve teala'nın kevni kaderi gereği olanlar olmuş. Allah kainattaki ve kulları üzerindeki mutlak tasarrufuyla bazılarının kalplerini böyle çevirmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin düzen, düzlenmesini Tesviye edilmesini emretmiş. Ebu heyyac el-Esedi diyor ki Ali İbni Ebi Talib bana dedi ki seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni gönderdiği vazifeyle göndereyim mi? Silmedik hiçbir suret düzlemedik hiçbir yüksek mezarlık bırakmayasın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali İbni Ebi Talib'i hangi vazifeyle göndermiş? Bütün mezarları düzleme vazifesiyle. Bugün ehl sünnet vel cemaatin bunların indinde, hatta Avrupalıların indinde en meşhur ismi nedir biliyor musunuz? Kabir düzleyiciler. Sünnete muhafakat etmişiz elhamdülillah. Böyle diyorlar. Yani bütün batılı kaynaklarda tevhid ehlinin ismi bizim bugünkü kitaplarda da kabir düzleyicilerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemiz bu sünnetine muhafakat ettiğimiz için. Yani başka bir şaka gibi bir şey daha Adam bunu yazmış. Bir kitap yazmış. Diyor ki bu Vahhabiler Sahih-i Müslim'de geçen vallahi bak. Diyor ki Sahih-i Müslim'de geçen bu Ebu'l-Hayyac rivayetini delil getirerek kabirleri düzlemişler. E, Böyle diyor böyle. Sahih-i Müslim'de geçen Ebu'l-Hayyac rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'yi kabirleri düzlemek için gönderdiği bu konuyla alakalı rivayeti delil getirerek bunlar kabirleri yıktılar. E ne yapsaydılar? Böyle diyor. Fudale İbni Ubeyd radıyallahu anh'ı diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirlerin düzlenilmesini emrettiğini işittim. Bu hadis de sahih Müslim'de. Muaviye İbni Ebi Sufyan radıyallahu anh'ı diyor ki kabirleri düzlemek sünnettendir. Kabirleri düzlemek sünnettendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirler üzerine yapı yapılmasını, kabirler üzerine yazı yazılmasını, kabirlerin kireçlenmesini, boyanmasını veya sıvanmasını bunları da yasaklamıştır. Cabir İbn Abdillah radıyallahu anhum'a diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabrin kireçlenmesini, kabrin üzerine oturmayı ve üzerine yapı yapmayı yasakladı. Yine Cabir radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin üzerine yapı yapmayı kabre toprak ilave etmeyi çireçlemeyi ve üzerine yazı yazmayı yasakladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mezarlıklarda namaz kılmayı mezarların yanında namaz kılmayı veya mezarlara doğru namaz kılmayı da yasaklamıştır. Ebu Merfed elganevi Radıyallahu anh'ın aktardığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mezarlara karşı namaz kılmayın. Mezarlar üzerine oturmayın. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mezara doğru namaz kılmayın. Veya mezar üzerinde namaz kılmayın. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın aktardığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Tuvalet ve mezarlık dışında bütün yeryüzü mescittir. Tuvaletler ve mezarlıklar hariç. İbni Ömer radıyallahu anh'ın aktardığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Demin okuduğumuz sayıhan hadisi Namazlarınızdan bir kısmını evlerinizde kılın Oraları mezarlığa çevirmeyin. Buyurmuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabrinin tapılan bir put haline gelmemesi için de Allah'a dua etmiştir. Geçen haftaki bapta aldığımız gibi. Kabrini dönüp dolaşıp toplanılan bir bayram yeri haline getirmekten de nehyetmiştir. İşte bir adı önce okuduğumuz rivayette olduğu gibi. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın aktardı. o hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allahümme la al kabri ve senen Ya Rabbi benim kabrimi tapınılan bir put haline getirme. Şimdi kardeşlerim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylediği halde, bu hadisler bizlerin de, onların da evlerinde, ellerinde, mektebelerinde, kitaplıklarında durduğu halde. Bunları biz oku okuduğumuz, gördüğümüz, bildiğimiz gibi onlar da okuduğu, gördüğü, bildiği halde. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin düzlenmesini emretmiş, onlar buna muhalefet edip, Kabirleri yükselttikçe yükseltmişler. Tevhid ehline, sünnet ehline kabirleri düzlediklerinden dolayı düşmanlık ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin üstüne yapı yapılmasını yasaklamış. Onlar buna muhalefet ederek kabirlerin üzerine kurbe, kubbeler, türbeler inşa etmişler. Süslü süslü sandukalar, örtüler yapmışlar ve kabirleri bunlarla bezemişler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirler üzerine yazı yazılmasını yasaklamış. Onlar kabirleri kitabelerle, şiirlerle donatmışlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin kireçlenmesini, boyanıp sıvanmasını yasaklamış. Onlar kabirleri türlü türlü pahalı mermerlerle, çinilerle, granitlerle süslemişler, bezemişler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirlere doğru namaz kılmayı yasaklamış. Kabirlerde namaz kılmayı yasaklamış. Onlar kabirlere doğru bina ettikleri mescitlerde. Bu mescitlerin bir çoğunu görüyorsunuz. Yani İstanbul'da çok. Namaza duruyorsunuz Allahu Ekber. Önde cam açık eski mescitlerde. Önünüz kabristanlık yani. Yani şeytan hususi olarak bu emir çiğnensin diye ederek o mescidi inşa ettirmiş. Önünüz kabir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu nehyetmiş. Onlar kabirlere doğru mescitler inşa etmişler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabirlerin mescide denilmesini, üzerlerine mescit yapılmasını yasaklamış. Onlar veli salih diye inandıkları her bir kimsenin kabri üzerine, hatta inanmazsınız, veli salih diye inandıkları insanların hayvanlarının kabri üzerine türbe yapmışlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapanlara lanet etmiş. Yani üzerine mescid inşa edilmesini yasaklamış. Bu bir uslup. Başka? Kabirleri mescid edinenlere lanet etmiş. Bunlar hala kabirleri mescid edinmeye, oraların namazgah yapmaya, ibadet yeri yapmaya, üzerlerine bu mescidleri, camileri inşa etmeye devam ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapanların, insanların en şerliler olduğunu söylemiş. Hatırladınız değil mi hadis? Onlar bunu yapmaya devam ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin, kendi kabrinin bayram yeri edilmesini yasakladı. Onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini her fırsatta, her namazdan sonra, her münasebetle gidilen, toplanılan bir bayram yeri haline getirmeye devam ediyor. Hatta böyle yapmamayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu yasağının kapsamında değerlendiriyorlar. Yani peygamberimiz orayı bayram yeri edinmekten nehyetmesi, oraya gidip her fırsatta toplanma, toplanmamaktan nehyetmektir. Böyle anlatıyorlar. Ve kardeşlerim bütün bunlarda Bizim uydurduğumuz, bizim getirdiğimiz, bizim hocalarımızın telif ettiği ya da İngiliz casuslarının yazdığı kitaplarda değil. Kendi ellerinde, evlerinde bulunan, kendilerinin de sahih olduğuna itikad ettikleri sahih, buhari, müslim ve diğer kütüvisite kitaplarında. Gözleriyle gördükleri halde, anlamlarını anladıkları halde. Belki birçoğu bunları kalpleriyle ezber olarak bildikleri halde göre göre bunları işlemeye ayakların altına almaya devam ettiler. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şirke giden bütün yolları tıkada da bu sözleriyle onlar da bunları gördüler ve bildiler ama Allah tebareke ve Taala'nın kevni kaderi gereği Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna uymaya muvaffak olamadılar. Onun bu emirlerini çiğnediler. Çiğnemeye devam ediyorlar. Biz beyan ettiğimiz halde tevhid ve sünnet ehli Müslümanlar Bütün dünyada bunları beyan ettikleri açık halde çiğnemeye de devam ediyorlar. Allah Tebareke ve Teala buyuruyor diyor ki: "Fel yahzirullezine yuhalifuna an emrihi an tusibahum fitnetun au yusibahum azabun alim." O peygamberin emirlerine karşı gelenler. Başlarına bir belanın, bir musibetin gelmesinden veya acı bir azaba düşmekten sakınsınlar. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve